Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bu akşam Matbuat Dünyası'nda ilk kez bir dergiyi konuk ediyoruz... Yeni Yazı e, Dergisi'nden e, Erkan Irmak, bugünkü e, konuğum. Erkan hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, yeni Yazı Dergisi'nin yeni sayısı e, daha henüz iki hafta mı oldu? Evet, yeni. <gülüyor> e, yeni e, piyasaya çıktı, dolaşıma girmiş oldu. E, onu bahane ederek e, Edebiyat dergileri Yeni Yazı e, üzerine konuşacağız. E, dilersen... Yeni yazı ekibinden e, derdiniz neydi de böyle bir işe kalkınıştınız, <gülüyor> bu dergi çıkarmaktaki şeyiniz nedir? Oradan başlayalım. Ee, esasında hep yani genelde Türkiye'deki edebiyat dergileri böyle bir masa etrafında bir araya gelmiş 3-5 kişinin evet. e, ikirciklenmesiyle, şeytan dürtmesiyle ortaya çıkar. Biraz bizimki de böyle oldu. E, zaten edebiyat dergilerini takip eden e, Hı -hı. kişilerdik. İlk başladığımızda 2009 yılında da. Ee, daha sonrasında hep o eksikliği tespit etmenin ötesinde acaba o eksiklik eksik gördüğümüz şeye bir katkımız olabilir mi diye. Neydi mesela o eksikler? Ee, bizim de tam anlamıyla doldurduğumuzu söyleyemesem de e, örneğin e, eleştiriyle e, kurgunun yani e, kurmaca edebiyatın bir türlü tam anlamıyla edebiyat dergilerinde bir araya gelememesi ya da eleştirinin çok Zayıf kalmış olması hı hı. Akademinin e, edebiyat dergilerine katkısının azlığı Aynı şekilde akademik yazıların ya da akademiye göz kırpan yazıların e, Kurmaca ile uğraşan genel okur için hı hı. E, sıkıcı gelmesi Bütün bu sorunları acaba birlikte toparlayabileceğimiz bir dergi çıkarabilir miyiz diye düşündük Temel çıkış noktası oydu Ekip de biraz aslında bunun e, unsurlarını bir araya getirmeye çalıştı hı hı. Ee, içeriğine baktığımız zaman hani bir yayın kurulu dergisi bir genel yayın yönetmeni yok bu derginin tamamen bir birbirini dostluk bağıyla bağlı Hı -hı. olan e, edebiyatı seven insanların bir araya gelmesinin oluşuyor. Ve kabaca söylersem e, yarısı e, şiir yazan şairlerden oluşuyor yarısı da daha akademi etrafında ya da içinde Hı -hı. E, daha eleştirel metinler üretmeye çalışan insanlardan oluşuyor. Ee, bu bahsettiğin daha doğrusu tespit ettiğiniz ve onun üzerine kurmayı planladığınız eksikler aslında daha çok sanki e, 80 sonrası edebiyat dergiciliğinin hı hı. temel problemleri diyebilir evet. miyiz? Yani 80 sonrasında bütün kültür hayatının her alanına etkilediği gibi tabii edebiyat dergileri de bundan nasipini aldı. Hani bahsettiğimiz şey e, temelde bütün bu süreç içinde... E, 60'larda 70'lerde 50'lerde aynı zamanda bir kültürel platform olan hmm. yani fikirlerin kıyasıya tartışıldığı bir aslında hani cephe lafı doğru değil ama e, niyetlerin tarafların e, belli olduğu ve böyle bir ortak yaşarlık içinde sürerken hani akademinin kendi duvarlarının içine kapandığı edebiyatın çok daha hani suya sabunu dokunmadan e, tenha sularda yüzerek e, kendini var etmeye çalıştığı bir dönem oluştu. Bunu kırmaya çalışan... Tabii ki şeyler vardı ee, ki bizim de çok sevdiğimiz defter dergisi örneğin. Evet. Bunun en iyi örneklerinden biri 80 sonrasında yapılmaya çalışılmış. Ama genel hali hazırdaki edebiyat dergiciliğine bakarsak maalesef aynı sorunlar sürüyor. Ve 80 e, darbesi ve sonrasındaki süreç bir silindir gibi aslında buranın da e, bu alanında üzerinden geçti. Evet çünkü e, örneğin işte... Senin de söylediğin gibi 50'ler 60'lar e, hatta işte 70'lere kadar evet. ki e, dönem, dönemin edebiyat dergilerine, eleştiri dergilerine baktığımızda evet kan gövdeyi götürdüğü <gülüyor> e, günler de var ama sonuçta herkes yazarak kavga ediyor. Evet. Yani evet. eleştiri e, yazarak yapılan bir şey ama bugün e, tamamen şey e, bir takım masalarda <gülüyor> arkamızdan konuşarak vesaireyle e, gidiyor sanki. Ee... Yani onun da bir hani polemiğin de bir adabının Heh, olması işte. gerekliliği konusunda çok haklısın ee, ki sadece masalarda da kalmıyor maalesef dergiler evet yani. bunun içinde kurulmaya başlandı neredeyse hani böyle küçük iktidar adacıkları evet. oluşturmak üzere edebiyat dergileri çıkıyor ee, hani bütün bunlarla baş etmek de zor biraz ayrıksız kalıyor insan ya da o çevrelerde e, dışlanıyor fakat e, Temelde bu ihtiyacın farkında olan sadece biz değildik elbette. Ve hani hala az önce adını andık. Defter dergisinin böyle bir efsanevi dergi olarak evet. konuşula gelmesi evet. de aslında bunun göstergesi. Ee, peki e, yayın kurulu gençten de bir grup aslında. Evet. E, bu kadar genç bir e, ekibin bunca e, sağlam bir dergi çıkarmasındaki e, şey neydi? Yani nasıl dayanabildiniz. 12. sayıya kadar geldiniz, sürdürdünüz. <gülüyor> evet. Yani o da dayanmak kelimesi önemli çünkü <gülüyor> Türkiye'de e, hani hem dağıtım ağları olsun hem evet. okura ulaşmak ya da dergiyi toparlamak konularında e, ancak dayanarak e, süreç işleğe yürümeye devam ediyor. Çok tesadüfi aslında bir tarafıyla. E, yani nasıl bir araya geldiğimiz. Yavuz, e, benim Yavuz Türk, şair. E, benim çok Hani senelere dayanan bir dostluğum Hı. var kendisiyle. Hiç bu işlere bulaşmamışken ikimiz de aslında dostluğumuz var. Ve hani o bağ kopmadığı için ben onun sayesinde daha hali güncel edebiyatçıları, şairleri tanır hale gelmiştim. Hı. O da benimle birlikte daha hani akademi içinde uğraşanları tanır hale gelmişti. Ve ikimiz de birbirimizin çevrelerine o tanışıklığımız aslında bir katalizör görevi oldu. Hı. Ve aslında normalde belki de... Kolayca yan yana gelemeyecek isimler bir araya gelmiş oldu Böyle bir talihi vardı veya tesadüfi dayandı aslında bir araya nasıl geldiğimiz Ve tabii ki hani bir yaş grubu ortaklığı da olduğu için evet. daha e, amatörce ruhla bu işe sarılabilecek insanlar bir araya geldi Zannediyorum aranızdaki en e, kıdemli seven gül Evet. Diye tahmin ediyorum evet. değil mi? Evet. Yani yayın kurulundaki herkesi tanımıyorum ama e, işte iki hafta önce Yalçın Armağan evet. e, burada konuğumuzdu. O da Yeni Yazı e, ekibinden. E, Yavuz Türk aynı zamanda derginin tasarımında evet. e, üstleniyor. E, böyle işlerde tabii e, tasarım, dağıtım, muhasebe tabii. vesaire bütün işler ortaklaşa yapılmak durumunda tabii. E, Bu işten anlayan üzerine de yapıştırılır <gülüyor> o iş zaten. <gülüyor> aynen, öyle, aynen öyle. Üzerine yapışabilir her an. Zaten bir adı Yavuz'un neredeyse. Hani grafikeri dergi aynı zamanda. <gülüyor> Peki e, yeni yazı hem dosyalı, hani çerçeve adını verdiğiniz evet. e, dosyalı e, bir de atölye e, başlığını verdiğiniz evet. bir nevi özel dosyalı evet. e, bir dergi. E, bu son sayı 12. E, sayının çerçevesinde Orhan Alkaya evet. var. Onunla yapılmış bir söyleşi ve üzerine işte Haydar Ergülen, Macit Koper, Halil İbrahim, Gökhan Arslan gibi isimlerin yazılarının da olduğu bir dosya. şey de atölyede de kumar evet. konusunu işliyorsunuz. Hı hı. Orada da Gündüz Vasaf'ın yazısı var. Senin oradaki yazın hakikaten şey severek okuduğum Yazılardan biriydi. Ee, örneğin Lale Müldür'ün... Heh, ...şiir meselesi. Evet. Ee, yeni yazı da... ...yeni yazı bir şiir dergisi değil. Bir edebiyat, evet. edebiyat eleştirisi evet. dergisi ama... E, ...şiire... ...hassaten yer ayıran... ...ve önem veren bir dergi. Evet. Bu sadece yayın kurulundaki... E, ...işte şairlerin... ...yüzde elliyi oluşturmasından kaynaklanan bir şey mi? Başka nedenleri var mı? Ee, yani... Şöyle bir e, en azından imkanı var e, yayın kurulunda şairlerin olmasının hani güncel şiiri takip etmek çok meşakkatli bir iş yani oradaki e, literatür çok hızlı değişiyor ve çok e, içine birikim olan bir literatür söz konusu yani senede her ne kadar satış rakamları o kadar parlak olmasa da evet. şiir kitabı sayısı her sene korkunç e, miktarda Neredeyse satışla aynı <gülüyor> <gülüyor> Evet olabilir Şair e, yani zaten... <gülüyor> Her beş kişiden altısı şair olan bir ülke Keşke yani şiir yazan herkes şiir kitabı alsa hiç böyle bir sorun evet, olmayacak. Hepsi evet, çok satar yani. listesine girecek Kesinlikle eminim. Aynen öyle yani. bir tane kitap kalmaz Aynen yani. Aynen öyle. E, tabii ki bunun sağladığı bir imkan var. Ama hı. biz şiire de inanan bir dergiyiz. Yani iyi şiirin hala söyleyecek bir lafı olduğuna inanıyoruz. E, dolayısıyla e, burada da biraz aslında kılı kırk yararak yapıyoruz. Hani... Dediğin gibi her beş kişiden altısı şair olduğu için e, Yeni yazıya yayınlanmak üzere gönderilen metinlerin de e, Hani yüzde seksen beşi neredeyse şiir oluyor zaten e, Burada çok ciddi bir elemeye tabi tutuluyor Ve biz e, temelden bir şiir dergisi olmadığımız için de Çok seçerek yayınlama gibi bir lüksümüz oluyor şiirleri e, Ama bir süs olarak e, görmüyoruz hiç evet. e, Bizim temel meselelerimizden, dertlerimizden biri de iyi şiirlere yer vermek e, Ki, dergide. E, bunun e, derginin tasarımı e, açısından da baktığımızda aslında en büyük şeyi e, ilk sayfalarda e, evet. ağırlıklı olarak şiirler evet. yer alıyor. Ondan sonra metinler geliyor. Evet, başından beri böyle. E, halbuki birçok e, edebiyat dergisinde bir makalenin sonunda boş kalan yarım sayfayı grafik olarak <gülüyor> evet. kapatmak için evet. içeride serpiştirilerek evet. şiirler kullanılır. Çok yok okuduk, çok yorulduk. Biraz şiirle dinlenelim. Kafamız <gülüyor> boş <bir> Şey olsun, <gülüyor> nefes arası verelim şeklinde bir muamele yapılır ama yeni yazıda bu yok. Evet. Ee, yeni yazının şimdiye kadar yaptığı şeyleri de hatırlayalım. Dosyaları evet. yani çerçeveleri. Hı hı. Orhan Koçak yaptınız, Nurdan Gürbilek yaptınız, Murat Belge yaptınız, evet. Mıgırdiç Margosyan yaptınız, evet. ee, Fatih Özgüven var. Fatih Özgüven var, Ayfer Tunç var, Ayfer Tunç. E, vefat etti ona da hani toprağı bol olsun diyelim. Seyhan Erözçelik Özçelik ilk sayımızın evet. e, çerçevesindeydi. E, unutmayayım başka kimler vardı? 12 sayı, Leyla Erbil vardı. Elbette. Leyla Erbil, evet. E, Ülkü Tamer vardı. Evet. Bir iki isim daha vardı. On ikiye tamamlayamadık galiba ama. <gülüyor> ama şey e, hakikaten bu isimlere nasıl karar veriyorsunuz? Kriterleriniz ne oluyor? Ee, Bir yaşayan evet, isim oluyor ki röportaj yapabilesin Evet yani e, bizim eleştirilerimiz de her zaman oluyor aslında. E, söyleşi yapmak üzere çerçeveyi almak üzere seçtiğimiz yazarların. Dolayısıyla... Hani o bizim eleştirilerimize cevap verebilecek durumda olması lazım. Hayatta olması lazım dolayısıyla. <gülüyor> hani bu bir şey. Ayrıca da böyle bir e, yani edebi, akademik olarak da pek e, yaşayan isimler üzerine çalışma yapmak pek e, seçilmez, sevilmez. Evet, Makbul yani. bir şey değildir. Çünkü atmayı an, sevmeyiz. Evet yani yeni bir şey yazar söylenenin tersine çıkar veya yazdığınız şey cevap verme imkanı doğar. Bu hani tez yazarı için çok evet. böyle girilmek istenen sular değildir. Ee, biz biraz bu, bunun içine dalalım istedik. Yani hayatta olmayan bir yazar üzerine zaten tamamlamış eserini, düşüncesini, külliyatını onun üzerine dosya yapmak nispeten kolay. Onun üzerine yazı talep etmek de daha kolay çünkü Tabii. oradan bir karşılık da e, gelmeyecek. Evet, evet. Ama burada hali hazırda yaşayan, üretmeye devam eden e, bir ya yazarı, şairi, edebiyatçıyı eleştirmeni, her kimse artık o sayının e, konu... E, Biraz hem onu zorlamak hem de onun hakkında yazıyan, yaz, yazılacak insanları da zorlayacak bir şey olsun istedik. Ve de bir etkinlik alanları olsun elbette. Hmm. Ee, yani Nurdan Gürbilek'te, Orhan Koçak'ta hani bize, biraz bize e, söyleşi yapılmıştı elbette her biriyle daha hmm. önceden ama bizim şansımız oldu biraz. Hani üstüne bir dosya yapmak bize nasip oldu ki yaşayan herhalde 3-4 e, isim saysak 2 tanesi onlar olacaktır eleştiri alanında. Evet, yani me mevcut koşullarda. Üç, üç tanesi üzerine yaptınız zaten. <gülüyor> evet. ee, dördüncüsü de kısmet olursa bir sonraki sayıda. Evet. Jale parlayla e, umuyoruz ki e, böyle bir kare ası en azından tamamlamış olacağız e, şimdilik. E, o sayı ne zaman çıkacak? E... <gülüyor> Bunu bilerek soruyorum. Evet. Şimdi bu dergi çıkartmanın elbette bir yorgunluğu oluyor insanın üzerinde. E, ve hali hazırda Yaptığımız işten keyif alıyorken, mutlulukla yapıyor ve yazdığım, yaptığımız işi biz de severek okuyorken, hı hı. asıl o. Önemli. de o, e, gerek, sürdürmemiz gerektiğine inandık hep. Fakat e, arada bir de biraz dinlenip soluk almak gerektiğini düşündük. Dergiyi kapatmak gibi bir e, irademiz yok hali hazırda. Fakat e, biraz ara verip daha iyi neler yapabiliriz, neler değişebilir hı. diye böyle bir demlenme ihtiyacı hissettik. Belki o biraz yeniden kurtlanırsak ee, birkaç ay sonra yeniden bir araya gelip hani ekibi toplayalım mı diye <gülüyor> yeniden başlayabiliriz. O zaman tabii ki Cahilapar'la da yapmak istediğimiz özellikle dosyalardan bir tanesi. E, o halde yeni yazı şimdilik yayın hayatına e, ara verdi. Evet. Diyebilir miyiz? Evet. Yani bu e, Kumar ve e, Orhan Alkaya sayısıyla biraz soluklanma izni <gülüyor> Müsaadesi istemiştir durumda. Kumar masasında bir e, izin e, istiyor <gülüyor> halinde olacaksınız. Evet. Yeniden kartları değiştirelim biraz. Evet. Şimdi. evet tekrar e, dağıtarak evet, desteği. Evet. E, yani umarım e, en yakın zamanda e, kurtlanırsınız ve e, yeni yazıya e, devam Teşekkür ettirirsiniz ederim. tabii ki. Ama e, der, dergicilik hele ki bu anlamda bir dergicilik hani... E, Doğru düzgün bir e, reklam geliri olmaksızın, Hı -hı. dağıtım desteği olmaksızın, Hı -hı. arkanızda bir yayın evi e, evet. finansmanı e, olmaksızın tamamen e, bir Don Kişotlar ekibi halinde çıkarmak Hı -hı. E, muazzam şey. E, emek ve e, hakikaten dayanmak, gü, dayanma gücü isteyen bir iş. Sağ ol, biraz öyle. Yani o, okur olarak tabii ki e, <gülüyor> şeyiz, e, o burca e, devam etmesini istiyoruz ama... ...siz de çok haklı bir karar vermişsiniz. Ama umarım yine de dediğim gibi en yakın zamanda kurtlanır, devam edersiniz. Mutlaka kurtlanırız. Bu işi hani sen de içindesin, biliyorsun. Bir kere bulaşınca böyle sahne tuzu yutmak gibi evet. bir şey... Bir, ...bir süre sonra mutlaka bir şekilde yine kurtlanırız. <gülüyor> Şeyde bu yeni yazının son sayısında... Çok önemli de bir makale yayınlıyorsunuz. Stephen Grimblatt'ın evet. e, Edebiyat Tarihi Nedir evet. e, makalesini yayınlıyorsunuz. E, şiirler arasında da e, Lale Müldür'ü, e, Hüseyin Peker'i, e, işte Sadık Yaşar, Hı -hı. Yaşar e, gibi e, daha birçok ismi e, görüyoruz. E, şimdiye kadar şey nasıl gelişti? Okurla Yeni Yazı'nın iletişimi, etkileşimi... E yani genel hatlarıyla hep iyi şeyler duyduk. Hı. Hani ama bu ne kadar güvenilirdir ee, insanın yüzüne karşı eleştir yapmak <gülüyor> biraz daha zordur. Ee, ama yükselen bir grafiği olduğunu kendi açımızdan da. Çünkü hani biz de çok 2009'da ilk başladığımız zaman e, şimdikinden daha başka düşünüyorduk, daha dar düşünüyorduk muhtemelen de. Ee, hani böyle ilerlemeci bir şey içinde yorumlamayım ama. <gülüyor> ee, bütün bu süreç içinde aslında biz de bir sürü şey öğrendik. Ve dergiye bunlar bir şekilde yansıdı. Yani periyodumuzu değiştirdik. İçeriği daha zengin nasıl hale getiririz? Ama mesela e, Nurdan Gürbilek'ten çok bizim için kritik bir eleştiri almıştık. Yani hmm. daha derinlemesine, daha kapsamlı yazılar yayınlamamız gerektiği, daha iddialı yazılar yayınlamamız gerektiğini, hani daha kıyasaya, e, lafını esirgemeden söyleyen evet. yazılar e, yayınlamamız gerektiği ya da hatta yazmamız gerektiği konusunda... Ee, mesela o bizi bir dürtmüştü. Özellikle hani son 3 sayımızda 10. 11. 12. sayılarda hani bütün periyodun değişmesiyle birlikte işte mesela Greenblatt'ın yazısının buraya girmesi hı hı. <gülüyor> aynı şekilde e, Atölye'nin kumarın içinde hani kapsamlı sayılabilecek bir edebiyat dergisinde kolay kolay o hacimdeki yazıların yayınlanamayacağı yazılar evet, evet. yer aldı. Ee, böyle bir kendimizde yenileme şeyine girdik. Genel haliyle tabi e, tabii daha işin kurmaca tarafıyla ilgilenenler daha şiir olsa ya, daha öykü olsa ya gibi bir eleştiri <gülüyor> olabiliyor. Diğer taraftan da bu kadar şiire ne gerek var diye bir şey de duyabiliyorsunuz tabii. Hani olumsuz anlamda <gülüyor> eleştirdi. Yani tabii eleştiridir. <gülüyor> e, ama şey, e, yani Nurdan Gürbili'nin e, eleştirisi yeni yazı açısından tabii ki bir e, şey. E, önemli bir eleştiri ama genel olarak edebiyat dergiciliğimize e, baktığımızda <gülüyor> e, zaten bu tür yazıların yayınlanabileceği yeni yazıdan başka da bir e, dergi doğrusu aklıma kal, e, gelmiyor. Yani özellikle yani, edebiyat alanında. Bir iki tane dergi evet, bir ara çıkmıştı işte Pasaj Kritik evet. falan çıkmıştı ama onlar da çok kısa nefesli e, oldular. Devam edemedi. E, en son yeni yazı kalmıştı Hı -hı. elimizde. <gülüyor> Böyle söyleyince kötü oldu. <gülüyor> evet <mesela>. yani rahmetli. <gülüyor> e, yani doğru. Zaten hani başında Söylediğim şey de aslında bu. bir e, Eksiklik olarak gördüğümüz şey de buydu zaten. Hani biz kendi yazılarımızı bizzat gönderecek yer bulamama <Gülüyor> e, durumu. E, hani en çok gündemi işgal eden merkezde yer alan dergiler işte e, kitaplık, varlık, notos belki e, gibi dergileri göndermek için örneğin uzun yazılar yazıyorduk. Veya <Gülüyor> e, ne diyelim? Çok cıv yazılar, çok hani didişen yazılar, hmm, okuması hmm. zor yazılar yazıyorduk. E, Kimileri hiç buna katılmamakla birlikte. Fakat e, bu tespiti yaptıktan sonra, bu eksikliği gördükten sonra, mesela bizim gibi düşen insanlardan yazı almakta zorlandık. <gülüyor> e, böyle de bir hani garip bir çelişkili tarafı var işin. E, herkes şikayetçi, bizim hmm. yazı göndereceğimiz dergi olmamasından ama. E, Oralara da zaten yazı göndermiyorlarmış. Onu anlıyorsunuz. Yani. <gülüyor> Meğer yazmıyorlarmış. Meğerse öyle bir şey varmış. Evet. E, yani hani hal buyken 12 sayı ilerlemek de hakikaten başka bir maharet e, olsa hocam. gerek. Yani burada bir şey yapıyor olmayalım elbette. E, bir başka... Ekip belki bunu çok daha başarılı yerlere getirecektir. Getirecektir de eminim. Muhakkak. Hani bir e, böyle anlaşılmadık e, üzerinden gitmiş olmayayım. Öyle bir tonu varsa sesimin e, onu geri alayım. Ama e, ihtiyaç bakidir. E, evet. Yeni yazının dışında birçok başka dergiye de ihtiyaç var. E, bu güncel kültür hayatını, edebiyat hayatını neyse artık onun hepsini tartışmak, konuşmak için yeniden. Hatta keşke e, hani... Siz yakın zamanda kurtlansanız ve yeni yazıyı devam ettirseniz de haricen dergiler de bir yandan çıkmaya devam etse ve hakikaten eli yüzü düzgün elle tutulur bir edebiyat eleştirisi ortamımız Türkiye'de evet. oluşabilse. Evet. Yani kitap tanıtımları ve birbirine laf atmanın ötesine geçen bir evet. eleştiri yani ortamı bizim çıkabilse. Bizim genel olarak yani edebiyat dünyası için söyleyebileceğim özellikle bu güncel... Edebiyat dünyası için bir an önce kişileri, yazarları, şairleri konuşmaktan vazgeçip yani evet. bu işi metinler üzerine, fikirlerin, kavramların üzerine yeniden getirmemiz lazım. En ivedi olarak çözülmesi gereken problem bu galiba. Evet bu, ve bu her tarafımızda Aynen. yayılmış durumda. Yani örneğin birkaç ay önce Hilmi Tezgörü konu kalmıştım orada da şeyden konuşmuştuk bu e, konferanslar üniversitelerde yapılan konferanslar evet. Hani e, 6500 tampınar <gülüyor> festivalleri yapılıyor 4300 evet. zatay festivalleri yapılıyor... şey e, kongreleri yapılıyor falan filan ama şey yok e, bir espri yok Evet orijinal yani, yeni bir avramcısal bir şey içinden. yok bir tartışma ortamı yok vesaire yok yani tampınar harikaydı... E Tamam anladık da sonra Evet ee, çünkü isimler üzerinden tartıştığınız zaman evet. yani metnin metne tekrar gözünüzü çevirip bakmadığınız zaman e, kıyamamaya başlıyorsunuz Tabii. ya da onun sizin için siyasi ya da kişisel bir anlamı oluyor e, orada ona dokunmanın hem yani ya yücelçeksiniz ya biraz gerisinde kalacaksınız ben de hani e, yakın zamanda bir nazım Hükmet üzerine bir çalışma evet. yapmış biri olarak hani e, 200'ün üzerinde kitap vardı Nazım Hikmet'le üzerine yazılmış ama yeni bir söz bulmak çok güçtü aralarında. Evet evet yani o 200 kitabın ciddi bir kısmında eminim. E, ...Nazım harikaydı, hakikaten harikaydı şeklinde devam eden <gülüyor> Nazım bir şey vardı. kadınları, romantikli, tabii, yakışıklılığı... Tabii. Romantik komünist ya e, şeyinden Evet. Çıkmıyoruz. Ya da bütün bunlar yüzünden eleştirilme anları tersinden. Aynı şekilde devam ediyor. E, peki son e, bir dakikamızın içine girdiğimize göre e, şeyin de adını almış olalım. Sadece bu kitap için Harican e, seni konuk almak isterim. E, kayıp destanın izinde. Tam alt başlığında okuyayım hatta. Kuvayi Milliye ve e, memleketinden insan manzaralarında milliyetçilik propaganda ve ideoloji alt başlıklı e, Cevdet Kudret Edebiyat Jüri Özel Ödülü ve şunu okuyamıyorum. Mehmet Fuat, Fuat. Eleştiri Ödülü. Evet. E, alan bir de e, kitabın sahibi genç bir e, edebiyat eleştirmenisin. E, şu anda bir yeni çalışma evet, üzerinde Dr. misin? Doktor Tezimin e, önerisini... Yazmakla meşgulüm hali hazırda. Ee, yani kabul ederse hocalarım e, tezimi e, köy romanı üzerine çalışmak istiyorum. Hı hı. Yani yine hep duyduğumuz bildiğimiz evet. ama içeriği hakkında çok da fikir sahibi olmadığımız evet. bir alan. Ee, yani altından kalkabilirsem böyle bir çalışma niyetim var. Eyvallah onu da e, herhalde bir 5-6 sene sonra İnşallah okuyabileceğiz. İnşallah o kadar uzamaz. <gülüyor> ama hani kötümser olursak evet o kadar süre... En çok yani en evet, fazla evet, evet. O, oraya kadar Öyle şey diyelim. yapıyoruz <gülüyor> vize veriyoruz. <gülüyor> Pekala ee, Erkan katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, yeni yazının bu 12. ve şimdilik e, ara son e, sayısı için <gülüyor> bir araya gelmiş olduk. E, ama umarım e, dediğim gibi e, nefesi daha uzun e, bir şekilde e, geri dönüşünüzü bekliyor olacağız. Döneceğiz. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Eyvallah. Efendim bu akşam Erkan Irmak'la Yeni Yazı Dergisi, Kültür ve Edebiyat Dergisi üzerine küçük bir söyleşi yaptık. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Matbuat Dünyası